Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Bölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim Nasılsınız afiyettesiniz Elhamdülillah. Elhamdülillah Allah afiyetler versin Amin ee, Hocam bugün e, güç meselesini konuşalım diye düşünüyorum ...yani güç terbiyesi... ...gücü kullanma sınırları... ...yani her insanın... ...bir gücü var sonuçta... ...görme gücü var, konuşma gücü var... ...ne bileyim elini... ...gücünü, bileğini kullanma gücü var... ...her insanda bir güç var... ...ve insanlar... ...hayat içerisinde farklı... ...sosyal... E, ...roller üstleniyorlar... ...bu roller içerisinde de... ...güç kullanımı söz konusu... ...hani... Mesela iki engelliden birisi diğerine bile güç kullanabiliyor. Yani kendi gücüne göre ee, aile içerisinde e, erkeğin güç kullanması, kadının güç kullanması, ne bileyim mali güce sahip insanların güç kullanmaları, e, medya gücü diye bir güç var. Bazen kullanıldığında insanların şereflerini, aisiyetlerini ayaklar altına alabilen. Ne bileyim e, hakimin gücü var savcının gücü var siyasetçinin gücü var iktidarın muhalefetin gücü var e, bütün bu güçlerin hani bir de şöyle insan insanın kurdudur diye e, bir söz söylenmiş yani e, gücü gücü yetene diye de bir e, kural ne bileyim işliyor fiili olarak işliyor bir İslam toplumunda bir Müslümanın hayatında gücün sınırları nasıl olmalı ya yani bu biz bir Müslüman toplumuz ama bizde de bu güç kullanımlarının çok böyle vahim sonuçları mesela medyaya yansıyor yansımayan belki daha derinlerde çok daha vahim boyutlar var ee, önce bir isterseniz bir problemi ortaya koyalım hocam. Ondan sonra da İslam'ın bu alana getirdiği ölçüler ne, hassasiyet ne, sorumluluk ne e, oradan devam edelim. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam şöyle bir anlayışı e, iyice zihnimize yerleştirmemiz gerekiyor. Bir öğrenci ...üç ay ders çalışır... ...üç ay sonra sömestri imtihanlarına girer... karnı alır... ...öbürü üç ay derse gider... ...bir daha... ...ondan sonra bunların toplamından bir diploma alır... ...işte... ...on gün hiç derslere bakmaz... ...on birinci gün sözlü var der... ...ondan bir ders çalışır... ...yani öğrencinin... ...hayatı öğrenmektir... ...imtihanlar kesit kesittir... ...yani... ...ara ara imtihanlar karşısına evet. çıkar... Bizim Allahu Teala'nın huzurundaki kulluğumuz ara ara imtihan olduğumuz şey değil. Evet. Her nefes imtihan olduğumuz bir hayattır. Evet. Biz kendimizi öğrenci gibi kabul edersek, farz-ı mal, kadir gecesi imtihan olup tövbe ediyoruz. Bayram akşamları imtihan olup tövbe ediyoruz. Hacca gidersek imtihan olup tövbe ediyoruz dersek, veyahut da işte hastalanırsak hemen aklımıza ölüm geliyorsa ya da yaşlı biri ölünce hemen arkasından mevlütler okuyup tövbe ediyoruz dersek bu hayat Allahu Teala'nın bizim için takdir buyurduğu bir hayat değil. Hmm. 24 saat diyeceğim de 24 saat çok kaba bir ifade. Evet, 24 saniye bile boş değiliz biz saniye. Evet. Yani bir maazallah küfür kelimesi üç saniyede söyleniyorsa üç saniyesin hayatının sonu demek oluyor Hayırlı, iman evet. açısından müsbeti de böyle tabi kelimeyi i Tevhid de dört saniye sürüyor. Yani her söylüyor. saniyeye girecek Biz, e, artılar da var saniyeleri bile bölsek evet. Allah nazarında ancak belki hesabımız ciddi bir şekilde anlaşılmış olur eğer bir insan hayatını bu mantıkla yani benim ...hep kamera altındayım... ...hep kontrol altındayım... ...sağımda hep, solumdaki melekler hep benimle beraber... Di ...hep Allah ile ilişkim var... ...yani kuluyum çünkü... Kuluyum çünkü. ...böyle inanıyorum... ...ama bu realitede de var... ...lafla evet. inanmak kolay buna... ...bunu pratikte uyguladın mı... ...işte Ebu Bekir radıyallahu anh oldun sen o zaman... Evet. ...yani Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapan... ...Allah ondan razı olsun... ...bu duyguydu... Evet. ...bir an kendisini boş, boşlukta hissetmedi yani son nefesinde bile kendisini kurtulduk bu dünyadan demedi eyvah imtihan devam ediyor diye düşündü bir öğrenci gibi imtihanda çalışırım diye ertelenmiş bir hayat muhasebesi var bir de ben Rabbimin her saniye murakabesi altındayım o beni bir an boş bırakmıyor diyen mümin var birinde imtihan 3 hafta sonra ise o 3 hafta alabora gidecek demektir Öbüründe ise saniyeler bile boşa gitmeyecek demektir. Eğer zulüm varsa, yani insanlar birbirlerine güç kullanıyorlarsa, üstelik de bu güç kullanmayı da çok iyi bir ödül alması gereken bir iş gibi üstelikte anlıyorsa, burada bir numaralı sorun bizi yaratan ve kul olarak görmek isteyen, bunun için bize imtihanlar çıkaran, Allah'ı tanımıyoruz demektir. Bir numaralı sorun bu. Evet. Buradan başlamadıktan sonra çözüm mümkün değil. O ne zaman, demek o zaman Allah'ı tanımak tanımamak yani bu iş açısından, bütün kullanma tanımak. açısından Allah'ı tanımak tanımamak. Çünkü biz Allah'a iman ediyoruz, namaz kılıyoruz, e, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz ama mesela eşimize zulmediyoruz. Oğlumuza zulmediyoruz, babamıza zulmediyoruz, kocamıza zulmediyoruz değil mi? Evet. Buna Allah kul hakkı diyor. Evet. Peki kul hakkı için ne diyor? Benim önüme bununla gelmeyin diyor. Evet. Şehit bile olsanız benim hakkım benim önüme gelmeyin kul hakkıyla diyor. Bu şehitlik şey, bile götürmüyor. Onu. Yani bunda bir tereddüt var mı? Yok. Yüzde yani. bir ihtimal var mı? Yani kulakları tolerans geçilebilir. Böyle bir ihtimal var mı? Yani. peygamber efendimiz için var mıydı aleyhissalatü vesselam evet, o Buyur. bile yani Demedi mi ben kimin sırtına ile... vurduysam gelsin sırtıma vursun Vurcam, dedi yani. sırt vurma çok uç bir örnek evet. bir gün sahabe geliyor diyorlar ki ya Resulallah Medine'de fiyatlar çok arttı evet. esnaf istediği gibi fiyatlarla oynuyor bir lütuf buyursanız da çarşıyı bir gezseniz fazla zam yapmayın deseniz ya evet. diye ricada bulunmuşlar ne buyuruyor ben Allah'ın kuluyum, Allah'ın huzuruna zulmetmeden gitmek istiyorum. Evet. Esnafa zulüm bu çünkü. Evet. Esnafa zulüm. Yani zulüm... zulüm boyutu var belki de. Yani ha. adam maliyetinin altına sat diyorsun Sa adama. Evet, Kar evet. etmeden sat diyorsun evet. bir zulüm. Yani peygamber bile olsan aleyhissalatü vesselam kul ile Allah'ın önüne gitmemen gerekiyor. Evet. Bu zulmü medyayla yapmışsın. Kulak kını, medyayla yapmışın, parayla yapmışın, kaş gözle yapmışın, veilülükülüğü mezetilüğü mezhe. Kaş gözle yapmışın. Kaş gözle yapmışın. Lakap takarak yapmışın. Topal herif demişsin, eğri kulak demişsin. Allah Teala eysek birbirinizle alay etmeyin, ...birbirinize e. lakap takmayın. Bir selis mülfusuğu iman mümine yakışmaz bu yaptığınız iş. Buyurmuş. Bir mümin bu bahsettiğimiz şekilde ben 24 saat Rabbimin denetimi altındayım düşünüyorsa. Ve bu denetim sadece namazlara ait bir denetim değil. Sadece alkol kullanmaya ait bir denetim değil. Alkol kullanmak gibi maazallah. Ya kendi hayatında başlayıp biten. Yani benimle dönüyor. Kısır bir döngü içinde değil mi? Belki değil mi? Nefsinize zulmetmeyin. Kendinize zulmetmeyin. O hani anlaşılması biraz uç noktada değilim. Ama hocam mesela 5 sene alkol kullanan biri. Tövbe ettim ya Rabbi deyip de, tövbesinde samimi ise bir sorun kalıyor mu? Kalmıyor. Kalmıyor. Buna iman ediyoruz elhamdülillah. Evet. Ama 5 kuruş için tövbe ettim demek yetmiyor başkasının evet. üzerinde gibi. Yani gıybet hocam en basit en basit baskı aracı. Evet. Gıybet yaparak adamı çökertiyorsun toplumun içinde. Daha kızcağız gelin olmadan arkasından yaptığın gıybetlerle kocasının, müstakbel kocasının gözünde değeri düşüyor senin gıybetinin yüzünden. Daha kızcağız, babasının evinden çıkmadan kaynanası doldurulmuş oluyor. Evet. Geliyor ki kaynanası süper hazırlıklar yapmış bunu terbiye etmek için, ıslah etmek için. Neden? Gizli bir gıybet furyasına kurban gitmiş gelincağız. Evet. Bunları düşündüğümüzde kıyamet günü korkarım ...alkolden... ...işte oruç kazalarından... ...daha fazla bunlar müminlerin başına... ...bela olacak. Çünkü öbürü... Rahim olan Allah'ın teminatı... ...altında. Yani, yani... ...ibadette kusurumuz varsa... ...Allah affeder, ümit ederim. Mesela fıkıhta şöyle bir kural var hocam... ...bir adam 80 yaşında... ...kaç senedir namaz kılması lazım... ...eksi 15, 65 senedir... ...namaz kılması lazım. Kılmadı. Hantal, Müslüman ama... İstiğfar etti. Ya Rabbi ben ne ettim dedi. Ben namaz kılmaya karar verdi. Tek şart var. Tövbesi ciddi kabul ediyoruz. Takvim yap diyor ona şeriat. Kaza takvimi yap. Kılabildiğin kadar kıl. De ki mesela haftada, her hafta bir aylık namaz kaza edeceğim. Hmm. Ve başladı. Yani telafi etmek için bir çabaya girdim. Ya bir, bir, bir şimdi yani vergide var ya böyle Hı -hı. E, nasıl ifade ediliyor? Uzlaşma diyorlar. Uzlaşma. Barış, vergi barışı diyorlar. Bir de e, bir taksitle al, bölelim onu filan i̇şte gibi. Vergi barışı ha, diyorlar ve hocam. Gibi. Yani, <gülüyor> i̇badet barışı gibi. Falan. <gülüyor> gibi. Evet. Şimdi bu adam o gün öldü ama takvime başladığı gün öldü. Evet. Hiçbir şeyi uygulayamadı ama 65 senelik namaz borcu var mı yok diyor. Neden? Evet. Çünkü Allah Teala bunun niyetini samimi gördüyse kulunu yapacaktı. Ömür verseydim yapacaktı kabul ediyor. Evet. Aynı adamın bir gıybeti ise silinmiyor ama. Evet. Gelinine istihza ettiyse, dünürüne istihza ettiyse, alay ettiyse, gıybetini ettiyse, haşa maazallah iftira ettiyse. ...ki iftira bunların en ağırı. Evet. Bunlar... ...zulüm olarak kıyamet günü geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor... ...dikkat edin. Bu zulümler kıyamet günü karanlık olarak karşınıza çıkacak. Bu zulümler hep kıyamet karanlığıdır. Şey, nasıl bir şeyse o karanlık... Artık ne evet. midir? nasıl bir karanlıktır. Evet. Dolayısıyla bir numaralı çözülmesi gereken sorun... Biz Allah'ın kuluyuz ve bu kulluğumuz namaz kadar bakkaldaki ilişkimizde de var. Ramazan iftarı kadar eş ilişkimizde de bu kulluk var. Bizim muharref Hristiyanlıkla farkımız burada zaten. Kiliseden dışarı çıkmayan Hristiyanlıkla sadece birkaç dakikalığına camiye uğrayan İslam'ın farkıdır bu. Evet. İslam... ...hayatı kuşatıyor... ...günde beş defa yarımşar saat... ...camiye uğruyor. Evet, Hayatın bütününde var. Güneş gibi. Evet. İslam güneştir. Muharraf Hristiyanlık ise... ...bir ampüldür sadece bir kiliseyi... ...aydınlatabiliyor. Onu da zaten... ...sönük aydınlatıyor. Yani bizim İslam'ı... ...muharraf Hristiyanlık ...haline getirmememiz lazım. Kimsenin yani. böyle bir iddiası olmaz tabii. Ama, ama pratiği bunun ortaya gelmiş olur. Ya, evet. Yani... Eğer biz kul hakkını namaz kadar önemli görmezsek sadece hacca giden helallaşır evet. dersek niye hacca giden helallaşsın diyoruz e hacca gidiyorsun haccın boşa gider. Ebe kardeşim sabah namazına giderken de helalleşmen lazım niye evet. sabah namazı da haçtan önce sabah namazı gidecek öbür adama. Evet. Beş vakit namaz için helalleşmek lazım e, Her namaz helallik mi yapacağız O zaman kul hakkına tecavüz etmeyeceksin evet. Kul hakkının Benim bu hayatta gördüğüm Yarım asırlık Diyelim tecrübemle kul hakkının Bu dünyada En popüler en yaygın olduğu yer Ailedir Çocuklara evet, Kul hakkı ihlali riskinin yani bu birbirimize zulmetme, evet. birbirimize güç kullanma. Siz söze başlarken dediniz baba güç kullanıyor, koca güç kullanıyor. Gerçi koca güç kullanıyor, bitti artık. Şimdi kanun eşliğinde kadın güç kullanıyor. Kadın da güç kullanıyor. Kadın güç kullanıyor hocam. Evet, Dansı yok diyorsunuz. <gülüyor> Maalesef. Şimdi kanun onu getirdi. Şimdi onu getirdi. 20 sene sonra değiştirecekler. Erkeğe tekrar bu hakkı verecekler. Allah'a dönmedikçe de kimse huzur bulmayacak. Evet. Çünkü kullarını Allah terbiye eder. Kanun terbiye edemez. Evet. Yani kim yarattıysa... ...onun önüne koyacaklar kullarını... ...o terbiye edecek. Onun dışında 10 sene ona hak verirsin... ...5 sene buna hak verirsin... ...birbirine kırdırırsın sadece evet. insanları. gelecek nokta bu. Bir numaralı aileyi görüyoruz. Evet. Çünkü... ...öbürü zaten siyasi bir işkence... ...zaten dikkat çekiyor... ...kayırdın, vurdun, kırdın oluyor... Evet. ...emniyet müdürlüğündeki... ...vurdu kırdılar... ...zaten dünyanın gündemi oluyor... ...ekonomik hakkını mahkemede gidip... ...arıyor... Ama aile ne mahkemeye olduğu gibi taşınabiliyor. Hatta kadıncağız kendi babasına bile götürüp anlatamıyordur dertlerini. Evet. Ya Ablasını anlatıyor. Bir yığın birikmeden patlamayacak sorun noktaya gelmeden. Tabii ölçümü yok bunun. Evet. Bizde yok milimet. Aynı şekilde babanın çocuklara, çocukların babalara, evdeki yaşlıların evet. hakkı, hukuku. Aile deyim yerindeyse mayın tarlası gibi. Evet. Bu açıdan. Bu açıdan. Bu açıdan. Yani herkes herkesin ayağına basabilir. Basabilir. Ama burada ben e, özellikle aziz dinleyicilerimizin e, bir noktaya sadece kadını dövmek, çocuğu dövmek hmm. noktasına e, yönelmemeleri için yani geniş anlamaları için bir başka örnek vereyim aile içinde. Yani mesela biz ailede e, işte kadını dövmeyi hep örnek alıyoruz. Peki kadın... 20 senedir şeriatı dinleyeceği, bir züh terbiyesi alacağı bir meclise de göndermemişsin. Önüne çamaşırları yığmışsın kadının. O da görevim diye yıkamış bunları. Bir gün yardım edip balkonu sen mısın? ben balkonu temizleyeyim, sen git filan yerdeki tefsir dersine katıl dememişsin. Bu da bir ağırlık hocam. Yani hmm. nasıl olsa erkek dışarıdan getiriyor, kadın hep içeride çalışıyor. E kadına nefes aldırmamışsın, dinini bile öğretememişsin. Silay Rahim yapmasına müsaade etmemişin. Yani bu ayarlar hocam hassas ayarlar. Evet. Yani bunu bilgisayarla yapar gibi haya ayarlarımızı yapmak zorundayız. Bir numaralı konu bu. İki numaralı e, dikkat çekecek. İkinci insanın e, idaresi üzerinde imza yetkisi olan herkes bu tehdit altındadır. Yani bunu Cumhurbaşkanımızdan tutalım. Belediye başkanımıza taşıyalım, muhtarımıza taşıyalım, okul müdürümüze taşıyalım, bir yerde iş yerindeki şef kardeşimize taşıyalım. Sen ikinci bir insanın rızkı, nefesi, görüntüsü, eviyle ilgili bir imza atma yetkimi var mı? Var. Bunu kullanırken Allah seni görüyor. Hadis-i Şerif Müslim'de hocam çok enteresan yani bu hadisi okuduktan sonra... ...bir insan bir yerde yönetici olmaz geliyor bana. Allah Allah. Efendimiz buyuruyor ki... E, ...on kişilik... ...benim ümmetimden... ...benim ümmetimden on kişilik bir grubun sorumluluğunu alıp da... ...onlara Allah'tan korkarak... ...idarecilik yapmayan cenneti koklayamaz buyuruyor. Allah Allah. Yani girersin de burnun Allah tıkanır Allah Allah. koklanamazsın değil herhalde bu. Evet, evet. Yani ne kadar ağır tehdit. Evet. Sahih hadisleri bu. Ağır bir tehdit bu. Ki... 10 kişi en az küçük bir birim yani bir manga gibi bir şey oluyor. Askeriyede böyle, siyasette böyle, belediyede böyle. Hatta yani mesela bir vakıfta talebelere abilik yapıyorsun. Akşam etütçülüğü yapıyorsun. Sana 10 kişilik bir sınıfı vermişler, 15 kişilik bir sınıfı vermişler. Sen cep telefonuyla işine bakıyorsun. Onlar orada oynuyorlar, derslerini yapmıyorlar. Bu otoriteyi yanlış kullanma örneği. Aile ve idare. Bu iki konuda ciddi bir kullanım. Üçüncü olarak da e, patronluk konumunda olanlar. Evet. Bu bir iş, Adana'dan, Diyarbakır'dan, şuradan buradan gelen bir işçiyi tarlada çalıştırmaktan tutalım. Bin kişilik bir fabrikadakine varıncaya kadar yasaların belirlediği... Veya kontratta aranızdaki sözleşmede imzalananın dışındaki eziyet ücreti konusunda iş gücü konusunda prestiji konusunda onuru konusunda adamın yani mesela bir işçi tulumu giydiriyorsun bununla filan yere götür bunu diyorsun o onu çok altlara düşürüyor. Gibi yani bunun evet. iş yerlerine girdiğimizde binlerce örnek çıkabilir karşımızda. Üçüncü de iş yeri sahiplerinin para gücünü kullanmaları söz konusu. Dördüncü ben diğerlerine girmeyeceğim bu dört başlık altında tutmak istiyorum. Dördüncüsü medya gücünü kullananlar. Hı hı. Bu medya gücünü bir caminin önünde bir sayfalık bir bildiri dağıtmaktan alıyorum. Bir milyon tıraji bir gazeteye kadar götürüyorum. internet servisinde götürüyorum. Evet, Şimdi televizyon. eskiden herkesin televizyonu olmazdı. Bir devletin vardı. Bizim gençliğimizde TRT'si vardı devletin. Evet. Sonra onun ikisi çıktı, üçü çıktı. Şimdi oyuncak gibi oldu televizyon. Ama hocam ben şöyle bir söz söyleyeyim. Siz daha medyayı bilen biri olarak öyle değil deyin. Bence herkes medya sahibi artık. Tabii canım. Tabi. Değil mi yani sosyal medya? Sosyal medya dediğimiz şey o yani, yani birisinin yani bir mesajı çoğaltırken bile e, paylaşırken bile bir medya gücü olarak kullanıyorsunuz. O taşıdığınız mesaj iyidir kötüdür değil mi? Birisinin hukukunu şu veya bu biçimde etkiliyordur mesela. Ben şöyle bir örnek vereyim hocam. Bir hoca arkadaşımız bir kitap yazdı. Hoşuma da gitti kitap. Yani ortanca senin medyada sosyal medyada bunu bir şey yapsana dedi. Dedim, bütün işler gazeteye reklam verilir dedim. Evet. Dedi ya, 500.000 yüz bin hangi gazete var? Senin dedi, fes sayfan 500.000 bin dedi. Evet. Sen oraya koydu dedi, herhangi bir gazeteden daha iyi. <gülüyor> Allah Allah, ben o zaman aklıma geldi ki, ben de bir medya gücü sahibiyim e, demek. Ya yani yüz bin kişi, en azından günde bir defa bakıyor, ben ne dedim bugün diye. Ne dediniz? Tabii o kitabı diyelim ki tavsiye ettiniz. O veya yerdim. Veya yerdiniz yani. Ama tavsiye etmenin de bir sorumluluğu var. Hani El içinde de. ne var o kitabın? Değil mi? İçinde ne var? Ya bir gün birisi çıkıp ya Nurettin Hoca sen şu kitabı tavsiye ettin ama onun içinde ne yazıldığını biliyor musun? Gibi bir şeyle de gelebilirler. Önümse. O demese de Allah diyecek bir gün. Sonra yani, yemin evet, ediyoruz. Evet yani. Şimdi burada Ebu Mesut diye bir sahabi var. İnşallah ismi yanlış hatırlamıyorum. Kölesini dövüyor bir gün. Hı. Hmm. Evlimiz Allahu selam da tesadüfen oradan geçerken onu görüyor. Buyuruyor kana Ebu Mesud Allahu akdaru mink. Hmm. Allah senden güçlü dikkat et diyor. Ben de onu Hazreti Ömer'in Mısır valisine yazdığı bir mektup result olduğunu da, ee, okumuştum hocam. Amr bin Lasin çocuğuyla ilgili milleti ya, dövdüğü için. Yani dövdüğü için ha, O evet. ayrı bir konu. Evet. Bu hadis. Evet. Bu Tirmizi'de hadis hmm. Allah senden daha güçlü dikkat etti. Allah O da e, elimdeki Yani bunu hocam yani bunu devlet başkanına da söylemek lazım. Hocam. <gülüyor> ee, bunu herkese babaya, yani. babaya, başkana, patrona gazı yazı işleri müdürüne evlada babasıyla ilgili. Herkese. Evet. Ya bu hadis hocam din bu işte evet, bu, O evet. da elindeki kamçı sopa ne varsa atıyor. Ya Resulullah o zaman diyor Allah için hürdür bu artık, serbesttir diyor. Allah Allah. Nefis evet. terbiye Yani sahabide olsa paldır küldür bir hata yapmış. Evet. Ama bir uyarı gelmiş. Sen güçlüsün çocuğu dövüyorsun. Allah Allah. Çocuk mu şu? Allah senden güçlü. Dolayısıyla o da seni döver cümlesinin 1 iki saniye içinde işlevi yerini bulmuş. Tamam ya Resulullah. Tövbe ediyor. ve çocuğu hür bıraktım diyor. Serbest. O söz şey de var anne hocam Osmanlı padişahlarına e, senden büyük Allah var. Allah Hürurlu var padişahım. Ama ben büyük. merak ediyorum bunu ne zaman kaç defa söylemişlerdir. Evet. Bunu şiir kitaplarına çünkü neden <gülüyor> Bu işlerin Yani zalimlerin en büyük Sorunu o zulümlerini Şirin gösteren Yağcıların etrafında bulunmasıdır evet. Yani bu sözü o dinlemek isterdi belki bir sultan olarak. Biri bana bunu söylesin ara sıra diye dinlemek isterdi hı hı. belki. Etrafı söylettirmez. Söylettirme. Saygısızlıktan evet, say. vesaireden. Ama gururlanma sultanım sözü evin sultanı içinde geçerli. Aynen. Fabrika sultanı içinde geçerli. Nerede saltanatın varsa orada geçerli. Hepimizin şey, bir yerlerde saltanatı var. Nasıl bir psikoloji hocam? İnsanları böyle yani Allah beni görüyor ...şeyinden kopararak güç kullanmayı haksız biçimde sevk eder. Ashab-ı kiram mantığıyla, gazalimiz mantığıyla bakıldığında bu iman zafiyeti. Evet. İman zafiyeti. Gazali bunu iman zafiyeti Sen gerçekten iman etseydin bunu yapamazdın diyor. E niye hatırlamıyorsun Allah'ı? Evet. Yani namazda hatırlıyorsun da döverken, imza atarken kaş göz hareketi yaparken gıybet ederken niye hatırlamıyoruz? Bu asabıkuran mantığında bir iman zafiyeti. İman olgunlaşma sürecine girmedi demek ki diye algılanıyor. Biz bunu kullanmak istemiyoruz hocam. Niye? Evet. Ya bu açıdan bir zafiyet, o açıdan bir zafiyet desek adam ne kalmaz ya. Nauzu billah iman kökten gidecek. Yani, evet. Bu yüzden Ebu Hanifemiz rahmetullahi aleyh iman artmaz eksilmez diyor da yani Allah ona rahmet. Alanı. <gülüyor> ya Allah rahmet etsin o da öyle ihtiat etmese. Bardağımızın içe içe e, bir damla kalmaz. Nasıl kalm düzelteceğiz teceğiz. şimdi belki o iman zafiyeti dediğinizde bir müeyyide koymuş oluyorsunuz. Yani arkadaş ne yapıyorsun sen ya bu Allah ile ilişkin e, gidiyor yani falan demeden de hani güç sahibine bir şey hatırlatmak kolay değil. Şimdi bir kere bir gerçeği kabul edeceğiz hocam. O gerçek şudur. İnsan oğlu Adem Aleyhisselam'dan beri aynı genlerle yaratılıyor. Plastik insan hala yok olmayacaktır. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'ın çocuklarındaki o İhabil Kabil'deki hırs bizde de var. Tabii. Adem Aleyhisselam'ın yedinci çocuğundaki filan hastalık bizde de var. İyilik de var tabi. Evet. Yani aynı insanız. Bir farklı Adem Aleyhisselam'la Hava Anamızdır. Yani asıllarında toprak olmak itibariyle. Bu tarafa doğru geldikçe hep o kopyayız biz. Evet. Binaenaleyh günün birinde bu sorunlar sıfır diye bir Olmaz. şey olmayacak Olmaz, evet. olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mesut Allah senden daha güçlü diye ikaz etmek zorunda kalmazdı o sahabi evet. peygamberin arkasında namaz kılmış bir insan bu Tabii. demek ki böyle bir kayma olabiliyor e, Amr Abdül As radıyallahu anh çocuğu Mısırlıyı dövüyor Ömer ikaz ediyor Allah onlardan razı olsun yani bu sahabe çocuğu ama babasının valilik gücünü kullanabildi yani bu olmaz günün birinde bunlar sıfırlanacak dersek şöyle doğru olabilir Medya aleyhisselam geldi her şey yerli yerini buldu kıyamete iki saat kaldı olmaz bu tip şeyler o zaman bitti yani dünya varken biz toprakta gübreyle büyümüş şeyleri yediğimiz sürece bunlar olacak evet. dolayısıyla biz sabah namazına kalkmayı bir cihat kulluğumuzun bir şartı ...nasıl görüyorsak, aynı şekilde nefis terbiyesini de, Allah'ın kulu olduğumuz hakikatini de unutmama mücadelesi yaparsak bu tuzaklara düşmeyiz. Ya da düşme oranlarını asgariye doğru çekeriz, sıfırlanmasa bile. Evet. Şimdi e, ashab-ı kiramı konuşuyoruz mesela, ashab-ı kiram arasında da tartışmalar oldu, insandılar çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde ayağa kalktılar birbirlerine karşı. Yani terliklerini kaptılar ben atayım o gibi. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz edince hop mum gibi eridiler. Yani olmaz sözü yanlış. Evet. Ama mümin batıp kalmaz böyle bir şeyde. İnatlaşmaz. Evet. Olduysa oldu deyip geçmez. Ya da onu bir ahlak haline getirmez. Karakter mesela. yapmaz. Karakter haline, Karakter haline getirmez. getirmez. Buradaki sorun yani zaten alışmaz bunu... Alışmaz demek de belki yani zulme alışmaz mesela. Ya da yaparsa da gider işçisine gel kardeşim der. <gülüyor> Helallaşmanın karşılığı ne istiyorsun benden? işlerin önünde, diğer arkadaşların önünde elini öpeyim istersen. Der mümin. Yani bunu Ömer yaptı. Bunu Ebu Zer radıyallahu anh yaptı Bilal'in önünde. Helal et bana ne yapacaksan yap dedi. Değil mi? başını toprağa koymuş. yani Ebu Zer gibi bir adam imanda zirveler altta kalmış. Yani adeta zirve üstü bir adam Ebu Zer. Radıyallahu, Radıyallahu. İlk Radıyallahu müminlerden. Allah, evet. Allah şefaatine bizi nail etsin onu andık ha. vesile olur inşallah. Ee, ama öyle bir pot kırmış. Efendimizin cümlesi çok basit. Yani kolay anlaşılır bir cümle. Sende cahiliye kanı var ha? Allah Allah. Bu cahiliye var dediği zat imanın zirve adamı. İlk çile çekenlerden. Ama bu gel gitler olabiliyor. Nabız hep aynı durmuyor. Tansiyon aynı durmuyor. İniyor, kalkıyor. Arkadaşlar yaşayacak adam nabzına hareket ettiriyor. Ali, burada bir gerçeği kabul etmemiz lazım. Sıfır sorunlu, dertsiz bir toplum propagandası yapmaya gerek yok. Bunlarla mücadele eden, bunları benimsemeyen, yani birbirine taahutluk yapan, birbirine despotluk yapan insanları benimsemeyen, evet. kazara olunca da dönüş yollarında alın teri döken bir nesil olmak iddiamız olabilir bizim. Sıfırlayamayız bunları. Evet. Sıfırlasak e, insan değiliz o zaman. Ya melek olacağız ya da toprak olup gideceğiz. Yani üç, Üçüncü bir yolu yok bunun. Melek de olmayacağımıza göre bu mücadele böyle oldu. Tıpkı sabah namazı gibi hocam. Bir de şu var hocam Yani bu farkındalığın Kaybı diye bir meselemiz var Zannediyorum bu konuda Yani bu zamanda böyle olur Gibi diyelim ki Yani işçi işveren ilişkileri Böyle olur kardeşim Bunun temel sorunu şu hocam evet. oraya geleceğim Ben birinci evet. bu noktadan sonra tamam. oraya geleceğim O zaman ben şöyle özetleyeyim Benim kanaatim şu İslam'ın ince ayarlarıyla Yaşanma işini Tarikatlara Tarikat içindekilerin anlayışını da Şeyh Efendi'nin şefaatine bağlamanın sonucu bu. Yani... <gülüyor> açalım Müslüman, bunu bile. Açalım tabii. Yani ince yaşama işini İs İslami tarikatlara yaşıyoruz. al. Yani gibi. kabaca herkes, evet. herkes bir haç hayal ediyor. Evet. Cuma kaçırmıyor. Bu kabaca yaşama tarzı. Evet. Ama İslam'ın bir de hassas ayarları var. Evet. Tiz ayarları var. Bunu ee, kim yaşar? Bunu kim yaşar? tarikatçılar. Tarikatçılar. Ya, hepimiz yani. tarikat erbabı olmak zorundayız aslında. Evet. Şeytan ne yapıyor? Sal tarikatçılara diyor. Evet. Tasavuf uğraşsın bu işlerle. <gülüyor> Tasavufun içine girince de bakıyor ki bu ayarlarla zırt pırt uğraşıyorsun. Yoruluyor. Şeyh efendiye sal. Evet. Yani şeyh efendi hepimizin yükünü hepimiz çeksin. Hepimizin adına. Hepimizin adına uyumasın, teheccüd kılsın. Dualar etsin. O hiç haram karıştırmasın. Evet. Hiç eziyet etmesin. Ya bunu yapsa Ashab-ı Kur'an Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e yaparlardı. Evet şeyhimiz olsun. Evet tarikatımız olsun. Ama hepimiz en azından gözümüz orada olmalı. Evet. Yani ben tarikat ehli değilim. Ama İslam böyle yaşanır. Evet. Bu ayarlarla yaşanır İslam diye anlamam lazım bunu. Evet. Eğer baştan savma usulü yani Hristiyanlar, Yahudiler, Budistlerden İslam işte bir buçuk milyara kaldı. İslam'ın ince ayarları tarikatlara kaldı. Tarikatlarda zaten şeyhe saldı. Şeyhler de Abdugadir Ceylani'ye bağlandı. Herkes başından atıyor. Evet. Bu yanlışlık, baştan savma melekleri inandırıcı bir şey değil. Evet. Savunulabilir sen, bir şey değil marşerden. Yani sen ...dünyada anlaşılmıyor ki... ...bu ahirette anlaşılsın... Yani ...dünyada evet. ikna edici... Bir. ...sen kendi kendine... ...aldatıyorsun... ...yani hanımına zulmediyorsun... Evet. ...kocanın hakkına tecavüz ediyorsun... ...bunların yazılmayacağını düşünüyorsun... ...ama sıkıştın mı da... ...şeyh efendi seni kurtaracak diyorsun... ...şeyhin de hanımı var... ...şeyhin de çocuğu var... ...şeyhanın da kocası var... Evet. ...yani... ...bu kulluk... ...her birimizin tek tek... ...lekad cittümüne furada... Kur'an buyuruyor. Tek Siz bize tek tek geleceksiniz. Şeyh Efendi'nin peşinden gitmeyeceğiz. Hesabı toplu görmüyor kimse. Ama mahşer yerinde işimiz bitince Efendimizin Havzı Kevseri'nde buluşacağız. Evet. Yani hesaplar bitince buluşacağız. Bu sebeple e, Rabbim yardım etsin önce bu zihin tahsihi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Zihin yani, tahsihi. Yani birinci tahsihimiz ...kulluğumuz namazla sınırlı değil... ...bakkal da namaz gibi bir iş yapıyor... ...onun için bakkalın yaptığı işe ibadet deniyor... ...yani bakkal veya herhangi bir esnaf... ...veya bir işçi... ...yani alın teri dökerek... ...rızık kazananın yaptığı ibadet... ...sabah namazındaki de ibadet... ...kazma ile tuğla ile uğraştığı zamanki de... ...ibadet... Evet. ...önce bu İslam'ın güneş gibi... ...hayatın tamamını kuşattığını... ...muharref Hristiyanlık gibi... ...kiliseye hapsedilmiş bir din... ...olmadığını bir çok, tahsih edeceğiz. Çok güzel, evet. Bir, iki... ...elbette benim gibi bir insan... ...sizin gibi bir insan... ...bütün ümmeti Muhammed'in... E, ...efkarını tahsih edecek halimiz yok. Haddimiz belli, boyumuz ne postumuz ne bizim yani belli. Ama başka bir sorun var. Payıma düşen bir sorumluluğum var benim. Evimde, evimdeki sorunları... ...şeyhime, hocama, siyasetçime atamam. O ev benim... Çöplük tamam, alanım, tamam. Küllüküm ra'in ve küllüküm mesulun anrayeti. Yani herkes evinde sorumlu. Kadın evinin bekçisi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sensin burada mesul diyor. Güttüklerinden mesulsun. E sen bunu işte beraber bir hacca gittiğiniz haç grubundaki bir hocaya yıkıyorsun. Şeyh Efendi'ye yıkıyorsun. Yani bunu Şeyh Efendi'nin de kabul etmesi mümkün değil zaten. Yani şey efendi de kul cool çünkü. Tabii. Burada bir de hesap cool. defteri var yani. yani. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tevazu en de söylemiş olsa diyelim. Hani tevazu en söyledi. Ne diyor Ayşe hanımza Ayşe o gün işler çok karışık diyor kıyametten evet. var. Çok karışık o gün o işler evet, diyor. Işte, Muhammed'in kızı olmak bir fayda se seni Kurtarmaz diyor yani. Yani bu şüphesiz haşa maazallah şefaat inkar manasına haşa, değil. Evet. Ama şefaat TC kimlik numarasına göre verilmiyor. Evet. Yani böyle güneydoğullar gelsin. Şimdi Karadenizler gelsin. Sırayla herkes şefaat. Böyle değil. Evet. Yani şefaatte de bir hak ediş diye bir şey var. Evet. Bu hak edişi yakalayamadıktan sonra... E, ...Müslüman olarak... ...yani kimin şefaatine güveneceksin sen? Yani sünneti iman ediyorsun. En büyük sünnet kul hakkı nezaketi göstermek. En büyük sünnet insancıl olmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insancıllıkla ilgili yani insancıl olma, humanizm manasında değil, hılkatı bozmama, fıtrat üzere kalma, narin ve merhametli bir mümin olma manasındaki meşhur sözü nedir? Asabına bakarak, sizin cahiliyede iyi olanlarınız şimdi iyi. Evet. Ebu Bekir cahiliye döneminde de bir melekti. Radıyallahu anh, Müslüman oldu. Müslüman melek oldu bu sefer. Ömer delikanlı adamdı. Delikanlılığı öndeydi. Müslümanlığı da delikanlılığı öne çıktı. Yani insanlık çok önemli. O insanlık damarı, ya, öz. Ö, ö, bu özü, bu fıtratı evet. kullanma. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Bir, Kur'an-ı Azimuşşan'ı ruh kitabımız olarak, karakter kitabımız olarak okuyacağız. Mesela, Zannetmiyorum Firavun kıssasını, Karun kıssasını, Nemrut kıssasını bir vaazla dinlemeyen biri olduğunu zannetmiyorum. Evet. sizce var mıdır? Yoktum. 50 sene namaz. Yani böyle bir tarikat dersine gidenleri demiyorum. Tabi tabi camide herhangi bir vaaza rastlayan insan mümkün mü yani? Büyük ihtimalle bunları dinlemiştir. Ya birini dinlemiştir. Tabi. Değil mi? Tabi. Birini tabii. dinlemiştir. Karun'u duymuştur. En azından, duymuştur. En azından siyasetçilerin kullandığı kavramlar bunlar tabii, çünkü. Tabi Peki hocam şu soruyu sormak gerekmiyor mu? Ya bana ne 5000 sene önce yaşamış bir firavundan. Bunu niye Allah Kur'an'a koydu ki? Ya Bunu müşrikler diyor yani değil mi Yani mümin bunu der Eskilerin masalı diye Müşrikler söylüyor Peki mümin ne diyecek Bunu Rabbim kitabına koyduğuna göre Bu bana tarihte bir adam anlatmıyor Zaten Firavun adam ismi değil evet. Firavun bizdeki kral demek evet. Yani şahsın adı değil o evet. Ramses demiyor Kur'an mesela evet. Ramses o adamın asas adı bilmem Kaçıncı Ramses onu anmıyor Evet ya ne diyor? Filancacır fir Firaun değil, Firaun diyor yani sistem an. Hmm. Demek ki bu insanın düşebileceği bataklığın adı. Evet. Firaunlaşma. Firavun dolayısıyla ben olabilirim. Firaun'un elinde koca bir kıta vardı. O çapta zulmetti. Benim evimde 120 metrekarelik bir daire var. Ben orada firaunlaşırım. Allah korusun. Maalesef. O yüzden iş yerinde firaunlaşır. İş yerinde firaunlaşır. Gazetede firaunlaşır. Gazetede. Sütun, sosyal medyamda, sütunda, sosyal, sosyal medyada. Sosyal medyada. Ben bir zamanlar Karun Bey diye bir ders yapmıştım hocam. Evet. İnternette var bu ders. <gülüyor> Karun Bey. Başka türlü anlatamadım derdimi. Mizaha evet. çevirmek zorunda kaldım. Yani Karun'u Kur'an'dan... Bu maksat için bunu yaptım. Evet. Karun'u Kur'an'dan dinliyoruz, dinliyor. Vay melun! Musa Aleyhisselam'a karşı Herkes onu bir kıssa gibi dinliyor. dinliyor. Halbuki evimizde Karun Bey'iz biz. Olabiliyoruz, evet. Yani bir baba emekli ikramiyesini alıp eline 50 bin lira geçtikten sonra çocuklarına ve komşularına bakışı değişiyorsa bu küçük bir Karun beyliktir. Tabii 50 bin liralık beyefendi. Evet. Karun gibi yer gök altın dolu olsa. İçimizde bir Karun bey olma damarı da var. Kur'an'ımızı o zaman bizim ders kitabımız olarak dinleyeceğiz. Evet. Evet. Bana yönelik bir ayeti yok demediğimize göre bu ayeti bize Şafiler inanıyor, biz inanmıyoruz. Böyle bir şey var Allah mı? Allah korusun. Evet. Yani Kur'an benim Kur'anım. Peki dersek elince niye bu 4000 sene önceki insanların konusu? E Rabbim aynı Adem'in çocukları olarak ona o Karun, Karun dediğimiz adam hocam böyle şey bir adam değil. Firavun'un yeğeni filan di. Musa ile selamı teyzesinin oğlu. Aslında da başlangıçta İsrail ağa, oğullarından. Insan, evet, İsrail oğullarından. Emekli ikramesinden sonra o hale gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Toplu para gördükten sonra o hale geliyor. <gülüyor> o da tabii... Firavun'un taktiği... Musa Aleyhisselam'ın ailesinden bir kişiyi parayla satın alıyor adam. Ona ihaleler veriyor. Bilmem ne yapıyor. Bu ihale gelmesi çok rahatsız ediyor ama... inşallah ders olur. Yani... Yani Karun, o, o ilişkileri bugüne başka türlü taşıyamazsınız. Hocam. Yok o da resmen ihale. İhale Şimdi bir, şey, evet. O andaki ihale o. Evet. Ona belli bir bakır projesinde bir ihale veriyor. Evet. Bakır işletmelerinde öyle bir şeyde bir ihale veriyor. O ihaleyle Musa Aleyhisselam'dan kopuyor. İsrailoğullarından evet. aslında. Evet. İçinden en güçlü adamı satın alınca da Firavun Musa Aleyhisselam'ı yalnız bırakıyor. Ama unutuyorlar ki hepsini yaratan Allah Musa'nın yanında. Evet. Aleyhisselam. Bu sebeple biz Kur'an-ı Kerim'den Karun'du, Nemrut'tu, Firavun'du, Hamandı. Haman Bey mesela bürokrasi gücünü kullanan adam. Bürokrasi gücünü. Haman Bey var. de fena bir tip değildir. Evet. Haman Bey. Yani bunların Bu, hepsi bugünün realitesi hocam. Yani, yani ben hoca efendilere diyorum ki Allah rızası için bunları konuşurken kardeşler Rabbimiz bize hitap ediyor diyelim. Evet. Bakınız Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız... ...Hama'nın da iki kulağı iki gözü vardı... ...onun da cinsel istekleri... ...midesinin şehvetleri... ...yiyecek içecek arzuları vardı... ...biz aynı insanız... ...onun için Rabbim bize bunu anlatıyor... ...dolayısıyla ben nerede... ...ya nerede o köyde muhtar olmuşsun işte de... Sen de köyün firavunu olursun istersen... ...eğer nefsine uyarsan... ...eğer iblisin tuzaklarına uyarsan... ...veya oranın Yusuf'u olursun... Evet. ...Yusuf'u olursun... Bu birinci nokta hocam. Kur'an-ı Azimüşşan'ı eskilerin hikayelerini anlatan bir kitap değil. bize kıyam, hitabeden. Kıyamete kadar günlük reçetemiz bizim. Evet. Günlük reçetemiz Kur'an-ı Kerim. Bu hiçbir şeyi bir kelimesi tarihi değil onun. Yani tarih Yusuf Aleyhisselam'ın kuyusu nerede? Senin evinde banyoda. Evet. Herkes yavrusunu kuyuya atar. Mesela yeri gelir kolej kuyusu olur. Kuyu illa on metrelik bir su fıçısı kabul etme. Evet. Yani kim bilir o kuyu böyle iki üç metrelik bir kuyuydu. E sen her yerde bir kuyu evinin bahçesi olur, yazlığın olur. Yani önemli olan Allah seni çocuk imtihanına tabi tutuyor. Abileri, kardeşini yiyip bitiriyorlar. Bu işte bu. Sahne evet. bu. Birincisi bu. İkinci dikkat etmemiz gereken şey emri bil ma'ruf nehyi anil münker. Birbirimizin ee, nasihatini yapmak, birbirimizin kulağına fısıldamak, Allah'tan kork, Allah'tan kork. Bu yaptığın doğru değil. Deyip ama teşhir etmeden, yani hatayı kamuya mal etmeden yapmak emri bil maruftur. Öbürü cihattır. Filancalar ehli sünnet değil. Filancalar tarikatçı. Filancalar tarikat düşmanı diye medyaya yazılan şeyler emri bil maruf değildir. Fiskostur, delikodudur, ümmeti Muhammed'i parçalamaktır aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla o değil ümmetin vazifesi. Yanlış bildiğin şeyi yanlış yapana kendisine ikaz etmektir. Kendisini savunacak bir kabiliyeti vardır. Sen yanlış anlamışsındır. Sonraki süreç. Emri <gülüyor> bil ma'ruf ve nehyi anil münkeri canlı tutmadıkça Allah'ın rahmetinden uzak bölgede yaşıyoruz demektir. Hadis böyle söylüyor. Ya emri bin maruf yapacaksınız ya dualarınız bile kabul olmayacak diyor. En iyileriniz dua edecek de kabul olmayacak diyor. Namaz nasıl kabul olacak duası kabul olmayan bir müminin? Orucu nasıl kabul olacak? Şimdi dikkat ederseniz Ahmet abi hepimizin dikkat etmesi gereken bir şey var. Özel hayat diye bir formasyon uydurduk şimdi. Özel hayatım. Benim özel hayatım. Senin özel hayatın olabilir. Ama rahmeti sen kesiyorsun içimizde. Yani özel hayat kapısını kapattığın evinin içinde olur. Sokağa getirdin mi özel hayat değildir o artık. Kadının kıyafeti, erkeğin mesela sigara içiyor bir erkek. Özel hayatın değil bu senin. Özel hayatın değil. Yani nesle zarar veriyorsun. Havayı kirletiyorsun kardeşim ya zaten oksijen kıtlığı var dünyada. Bir sebep yani beni ilgilendirmiyor sebebi. Özel hayat mefhumunu çok genişlettik biz. Kapısı kapatılmış ve kimsenin görmediği yer özel hayattır. Bir kadın, bir erkek, bir delikanlı, bir ihtiyar cuma namazı okunuyor, cuma ezanı okunuyor ve sokakta bekliyorsun sen. Özel hayat olmaz bu. Evinde yatardın, özel hayat olurdu. Ya cami, ya ev, başka cuma saatinde gidecek bir yer yok. ...mesela dükkan cuma saatinde... ...açılıyor. Ne yapıyorsun sen ya? Bir daha biz o dükkana... ...içki satan dükkana da gitmem... ...cuma namazında açık olan açık dükkana önceki, da gitmem. Evet. İçki ...nasıl yasak ettiyse Allah... ...cuma saatinde alışverişte de yasak etmiş. Ama özel hayatı, özel ticareti... ...yok firmadır, yok şirkettir... ...bunlar hepsi tabi... ...edebiyatı bu işlerin. Bu emri bil maruf... ...ve nehyi anil münker... ...oturacak içimizde... Üçüncü, benim e, bu işlerde önemli gördüğüm artık hoca efendiler, çocuklarımızı emanet ettiğimiz muallimler, murabbiler din öğretirken ilm halden başlanır. Tarih et, i̇şte önce imanın şartları anlatılır. Burada hiçbir fazlalık yok, eksiklik yok. Fakat artık ilm hal kitaplarına insanlık dersleri de konulur. Bu yeni bir şey. Ne demek hocam? Yeni değil. Efendimiz insanlıkla başladı hocam. 1400 senelik bu. İşte insanlık dersi diye bir şey bizim genelden müfredatlarımızda Koyacağız, yoktur. Koymazsak eğer. Neyi kapsıyor insanlık dersi dediğin? Kul hakkını bataklığa çevirmeden yaşamaya insan hakkı diyoruz. İnsanlık diyoruz biz. Evet. Birincisi kimseye zararım olmayacak İki insanlığa katkım olacak Bu ikisinin toplamına insanlık diyoruz biz Çünkü bizi Allah Müslümanı kabul buyurdu insan olduğumuz için İnsanlığımızı kaldırsak Alt zemin olmadığı için İslam bir yere Gelemez İslam Müslümanın dini Müslüman da insan olduğu için Müslümandır Mesela Cebrail Aleyhisselam Müslüman mıdır Duydunuz mu öyle bir şey <gülüyor> melekler müslüman mıdır melek, değildirler evet. onların dini olmaz meleğin dini olmaz melek kul zaten evet. yani bizim şimdi <gülüyor> melekler müslüman değildir diye bir medya <gülüyor> şeyi çıkar mı hocam yani <gülüyor> hakikaten bu tür nasıl sapmalar çıkıyor değil mi böyle e, sosyal medya gücü evet ama melekler yani namaz kılıyor mu? İyi demek istediğimizi e, evet. yani onu bir yapacak bir şey yok. Me, e, melekler namaz kılıyor mu? Melekler başörtü takıyor mu? Melekler taharet alıyor mu? Bir, oruç tutuyor mu? Yani bizim Müslüman olarak yaptığımız işlerden mükellef mi onlar? Hayır. Evet, böyle bir Müslümanlıkları yok onları. Onlar ayrı bir kategori hocam. Onlar Allah'ın ibadet için dünyası. yarattığı kulları. Evet, ayrı bir varlık dünya Dolayısıyla biz Müslümanız. Evet. Niye Müslümanız? İmtihan insan için. İnsan olduğumuz için evet. Müslümanız. Evet. Dolayısıyla insanlığımız kadar Müslümanız. Hmm. İnsanlığımız kadar Müslüman. Bunu belgelemem gerekiyor değil mi bu sözümü? Evet. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescitte aleyhi. kalkıyor. Ayakta görüyorum şimdi. Tirmizi de evet. hadis-i şerif. Kadın gelmiş. Kocam beni dövüyor ya Resulullah demiş. Evet. Efendimiz kalkmış ayağa. Ey Müslümanlar demiş. Ben de aile reisiyim. Dövmüyorum dikkat edin demiş. Sizin en hayırlınız... Hanımlarına en iyi davrananlarınızdır. İnsanlık standartı hocam. Evet, evet, evet. Bitmedi. Kıyamet günü bana en yakın olanınız, bu ahlakı iyi olanlarınızdır. Çok haç yapan demiyor ama. Evet. Fakat bir kadın şikayet ediyor, kocam beni dövdü, ayağa kalkıyor, bu cümleleri söylüyor. Dolayısıyla sen istediğin kadar namazlı, sakallı, zekatlı bir adam ol insani zafiyetlerin bulunduğu sürece ve bunları tahsiye edip düzeltmek için yoğun bir mücadele yapmadığın sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen benim yanımdasın demiyorsan evet dinden atmıyor Yani kafirsin muamelesi yok ortada ama başka bir muamele var nedir o bana yakın olanlar bu işi yapmaz. Benim adamlarım kadan ben hocam yani çok güzel bir şeye e, işaret ettiniz. Yani bu yeni bir dil aslında. Yani İslam'ın insanlık standardı. Değil mi? Böyle bir standart ilan etmemiz lazım bizim. Yani ailede insanlık standardı, iş hayatında insanlık standardı, devlet idaresinde insanlık standardı, medya ahlakında insanlık standardı. Yani... Ve bu zayıfken de ben güçlüyken de imzam geçerliyken de emekli olduktan sonra da ben buyum. Evet. Çünkü bunu bana humanizmin etkisiyle öğretmediler. İmanımın gereği evet, olarak öğrettiler. Evet, evet. Ben insanlıktan taviz verdiğim zaman kılmadığım bir namaz gibi kıyamet gün hesap vereceğime iman ediyorum. Çünkü benim Müslümanlığım insanlığımın üzerine oturuyor. İnsanlığım yıprandıkça İslam yıpranıyor. Mesela is o şey var. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve yani cahiliye devrinde iyi olan İslam'da da yani o insanlık standardını da Tabii, işaret ediyor. O standarda. Evet. mesela o Süheyl denen zat geliyor. İşte Hudeybiye sürlüğü için umut bağlıyor efendimiz. Bu iyi adam diyor evet. bunun anlaşılır diyor. <gülüyor> i̇nsanlık karakteri. Evet. insanlık insanlığı kaybederek biz çok şey kaybediyoruz. Kaybettiğimiz şeylerin başında da dinimiz var. Mesela çok enteresan örnek değil mi hocam? Sizin dikkatinizi çekmedi mi? Ömer radıyallahu anh vali gönderecek. E, valiye son talimatlarını veriyor. Yolcu edecek onu. Orada çocuklar oynuyor da vali adayı çocuklara... ...şşşt çekilin buradan diye halifeyi rahatsız etmesinler <gülüyor> diyor. O da bu ümmetin çocuklarına merhameti olmayan valisi olamaz bu ümmetin Vallahi. diyor. Geri alıyor. Müthiş Atama şey. kararından geri geliyor. Müthiş bir şey hocam. Hocam insanlık. ya Bunu her gün anlatsak biz mesela her gün bunu yazsak bence yani İslam'ın o insanlık standartı devlet yönetiminde yani. Hocam inşallah Ömer Müslümanlığını hazırlıyorum. Güzel. Ömer standartlarında Müslümanlık inşallah. İnşallah kitap. Ya, kitap i̇nşallah yani. öyle bir kitap olacak. Ee, özetlemekte zorlanıyorum Bin sayfa kadar oldu Oo, Özetlemekte maşallah, zorlanıyorum maşallah. Ee, Yani Ömer'de çok şey var Çok, çok, çok şey istifade var İstifade ederiz yani Resulullah Efendimiz'i İslam'ın standartlarını Yani devlet idaresine Taşıyan değil mi kendi hayatına taşıyan... Onaylı örnek hocam evet. Ömer onaylı örnek Resulullah Efendimiz Tabi evet. racülün mülhem diyor Efendimiz evet. yani Ömer'in yani sen Ömer diye başlayan cümleleri var dolayısıyla Ömer Ebu Bekir Hulefahir Haçdin yani dördü onaylı örnekler evet Ben yani Allah onlardan Hocam şöyle 4-5 dakikamız var bir toparlayalım yani <gülüyor> bu toparlanmaz hocam Toparlan... konuşularak toparlanmaz <gülüyor> <gülüyor> eylemle toparlanır inşallah evet inşallah yani hayatımıza tabii taşımak önemli şimdi bunu niye gündeme getiriyoruz Müslümanlar olarak problemimiz var da hocam yani insanlık mesela Müslümanlardan böyle bir insanlık standardı bekliyor. E bizim aile hayatımızda problem ortaya çıkıyor. Bizim devlet hayatımızda bizim medya insan ilişkilerinde bizim iş hayatlarımızda yani bu hani o standardı yakalayamamak ve insanlığa örnek olamamak yani ümmeten vasatan değil mi yani olamamak gibi bir derdimiz var yani. Şimdi burada e, yani şunu tespit etmemize fayda var. Bir buçuk milyar insan var, değil mi? Bunların ne kadar namaz kılıyordur? Yani. Değişik şeyler söyleniyor. Bir milyarını ya. mükellef kabul edelim, çocuk kabul edelim hı hı. gerisini. Yüzde diyelim en yüksek ihtimalle. Evet. Değil mi? Yani yüzde elli diyelim. Diyelim. İyi evet. olsun yüzde elli diyelim. Yani dünyada 500 milyon Müslüman namaz kılıyor. Gerisi nerede? Namaz kılan bir Müslüman... ...çoğunluğu bunların zaten... ...namaz kılmıyor. Diyor mu namaz kılmamak için? Bana ne onların kılmayışından ki? Evet. Ben sorumluyum. Hatta imam gelmiyor camiye mesela... ...gelemiyor, yetişemiyor. Ezanı okuyup, kahvameti getirip... ...kendisi kılıyor Müslüman. Ya imam gelmedi diye namazı mı bırakacağız? İnsanlık meselesine gelince... Kul hakkı boyutuna taşıdığımızda bunu biz şöyle yapamayız. Kardeşim herkes böyle. Herkes bu metroya binerken paldır küldür biniyor. Nazik evet. olmanın bir manası yok. Yani koyun görüntüsü verme. Batıl bir söz bu. Evet. Bunu söyleyemeyiz. Hiç kimse namaz kılmasa tek kılmayacak mıydın sen? Evet niye Allah bana emretti? Bana, ben ne karışırım onların sorumluluğundan? İnsanlığı da öyle emretti Allah. Göktekiler size merhamet etmesi için siz yerdekilere merhamet edin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir merhamet bekliyorsan merhamet edecek. Benim insan standardını en mükemmel derecede kullanmam bir fantazim değildir benim. Lütfedip yaptığım bir şey değildir. Şöyle diyebilir miyim ee, bugün lütfedip bir oruç tuttum meleklere ikramım olsun haşa böyle haşa, bir şey denir haşa, mi? Evet. Ya Rabbi kabul eteksiyle denir çünkü bir lütfum ihsanım değil benim bu oruç. Evet. Bilakis yapmasam olacağım bir şey İnsanlık da hakeza insanlığın benim lütfü mesela ben size karşı narin oldum nazik oldum. Yani sizi isminizde çağırmadım, Narin çağırdım. Mi? <gülüyor> Lütfettim mi yoksa Müslümanlığımın gereğini eee, mi yaptım? Evet. Ya senden büyüğe saygı göstermesen benden değilsin diyen peygamberim var benim. Siz benden 10 yaş büyüksünüz. Bense kaba davrandığım zaman karşımda sizi bulmuyorum peygamberimi buluyorum. Evet. Ali, Müslümanlık bu. Dolayısıyla biz. ...batı bize böyle emrettiği için... ...batı sokaklara böyle görüntü verdiği için... ...batılının filmlerinde böyle bir sahne sergilendiği için... ...asla ve ...eğer o işe düşerse ben zıtlık yaparım o zaman... Evet. ...o zaman tırnağımı da kesmem... ...eğer batı tırnak geziyor değilse... ...tırnakla yaşarım o zaman... ...yani bunu batı için yapamam... ...niye batı için namaz kılmadığım gibi... Evet. ...batı için oruç tutmadığım gibi... İnsanlık ve namaz... ...insanlık... ...batı bana baksın... Değil ben mi? örneğim hocam Abi, ben güneşim bana baksın yani. Ben güneşim O bir aydınlık bile değil Dolayısıyla Biz lütfen yapmıyoruz Rabbimizin lütfu için Yapıyoruz evet. Çok fark var ikisi arasında Laf, Rabbimizin lütfüne nail olmak için yapacağız İnsanlığı evet. ve anti zulmü Evet Allah razı olsun hocam Abi, cümlüm cümlüm. Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programında Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Güç kullanmayı, zulme bulaşmamayı, insanlığı, Resulullah Efendimizin, Kur'an'ın, Rabbimizin bize bildirdiği insanlık ölçüsünü konuşmuş olduk.